hazret Muhammed'li günlerdedir dünya. Kesintisiz mücadelenin devamını seyretmektedir dünya. Mekke halkının ümmisi, insanların en emini. Sarsıyor Mekke'yi, yankılanıyor sokaklar. Hikmettir hayretle dinlenen. Bir ümminin dilinden dökülüp, çağlayarak... Gönüllere süzülen Çağrıya kulak verip koşanlar Çağrıya karşı kuşanan zorbalar Dünya, tefhid, şirk mücadelesine Bir kez daha sahne Zorbalar içinde güçlü bir isim Ebu Cehil Varını yoğunu ortaya koyan Güneşin geliş yollarını kapamaya uğraşan ve aydınlık düşmanı ulular içinde genç bir savaşçı Kureyş'in sayılı süvarilerinden İkrime. Babası Ebu Cehil'le kenetlenip Allah Resulüne düşmanlığa bilenmiş. Davet, işkence, hicret ve adalet sütunları üstüne yükselen devlet. Devleti bekleyip duran düşman Var mı imkan vuruşmamıya, İki ordu Bedir'de karşı karşıya, Bir yanda zorbalar, Diğer yanda melekleri arkalarına alanlar, Kılıç sesleri naralar, Kızgın çölde kumlarla kucaklaşanlar, Allahu Ekber sesleriyle, Şehadet şerbetine uzananlar, Kibir küpü Ebu Cehil tepe takla, Göğsünde Abdullah bin Mesud'un ayağı, Ebu Cehil yaşadığı gibi gidiyor. Eksiksiz taşıdığı gururunu yanında götürüyor. Ey çoban, sen layık olmadığın yerdesin diyerek, hep küçümsediği Abdullah bin Mesud eliyle, kalkmamak üzere kumlara seriliyor. Müslümanlar zaferle, müşrikler hezimetle dönerler Bedir meydanından. Baba acısıyla kavrulan ölç fırtınası içinde ikrime ikrime en şiddet düşman ikrime tekrar karşılaşmaya hazırlanan bıkmadan usanmadan öcünü büyütüp duran iki ordu Uhud'da tekrar karşı karşıya tüm gücünü kuşanmış Kureyş çıkmış meydana savaşçılar zırhlanmış ön saflarda Şarkılar dillerinde, tefler ellerinde. Askerleri coşturan kadınlar arkalarında. İkreme'nin karısı Ümmü Hakimin ok gibi mısralar çınlıyor dudaklarında. Lat, Uzza menat zafer bekler. Yiğitler gün sizindir. Bedir'den alınmayı bekleyen kargılarınızın ucundaki ölç sizindir. Kabilenizi fitneyle bölen, şu ciğeri sökülmeyi bekleyen düşman sizindir. Geriye dönmek korkak kişidir. Zafersiz günler acizlerindir. Gün sizindir savaşçılar, gün sizindir. Vurun, vurun savaşçılar. Bedir'in öcünü tattırın bugün. Beni takip edin. Arkadan, arkadan. Durmayın. Toparlanın. Okçular yerinden ayrıldı. Hamza öldü. Hamza öldü. Muhammed'in üzerine. Muhammed'in üzerine. Ey! Muhammed öldü. Peygamberleri öldü. İkreme var gücüyle savaşır. Müminler kendi hatalarından galipken mağlup kalır. Şehitler verilerek Uhud ibret başlığı açar. Peygamberi öldürdüğünü sanarak müşrikler iki ordu ayrılır savaş meydanında. Kendi kuşatmasında İkrime gene ordunun Ön saflarında İkreme her yerde her zaman Düşmanlıkta sınır tanımayan Düşman Görüldüğü yerde öldürülsün diye Elden ele ulaştırılmış Ferman Ve müjdelenen fetih Günü çatmıştır Müşriklere tutunacak dal kalmamıştır. Hint, Halid bin Velid, Ebu Süfyan, Başları önlerinde hem mahcup hem hayran, Tek tek hepsi hür olarak Müslüman. İkreme, ikrime direnmede, İkreme tek başına kalsa bile kararlı, Mekke'ye gök kuşağı gibi inerken mümin ordusu İkrime birkaç kişiyle Nur ırmağına karşı baraj kurmada gözü dönmüş kararlı. Çabaların boşuna İkrime Müslüman ol ve kurtul. Sizin gibi korkaklara karşı sonuna kadar savaşmaya kararlıyım. Zor karşısında sırtını dönenlerden değilim. Ebu Süfyan gibi ya. Karşı koymayanlara eman verilmiştir. Kabe'ye sığın ve kurtul. Ebu Sufyan da sen de korkaksınız. Korkudan dininizi değiştirdiniz. Aç o kara gözlerini iklime. Hakikatin ırmağıdır Mekke'ye doğru akan. Bana laht ve uzza yeter. Onlar kendilerini bile kurtaramayacaklar akılsız savaşçı. Kılıcını zavallılar adına kaldırma. Sarın etrafını. Kaçıyor bırakmayın. Elimden kurtuldun ama kutlarını kurtaramayacaksın. Onlarla birlikte cehennemi boylayacaksın. Sevginin merhametin ırmağı, adaletin insanlık ufkunun önderi... Zulme karşı merhametle yürüyen, başları önünde mahcupları affeden, Yaptıklarına geçmişlerine bakmadan affeden, Medine'yi sarıp ısıtan sevda güneşi, Mekke'yi de kucaklıyor, Yığınla gözler parlıyor, aralarında Ümmü Hakim, Savaş naralarıyla Uhud günü, savaş kızıştıran Ümmü Hakim, Tevbe'ye sığınıyor, Rabbine yöneliyor, Tevbe sancağı altında son kaleler devriliyor, Yıkılan putlarla birlikte anlamsızlık yerlere seriliyor. Olan biten içinde Ümmü Hakim İkrim'e düşünüyor. O da varmalı imanın tadına. Görüldüğü yerde öldürülecek kadar düşmanlık yapan İkrim'e affedilir mi? Düşünce tufanından peygamber katında Ümmü Hakim. Ya Resulallah... Biliyorum ikrime sana düşmanlıkta ileri gitmiş biridir Öldürülmekten korkup Habeşistan'a kaçtı Ona eman ver o da gelsin Müslüman olsun Yerle bir olan taş yığınlarının kendilerine bile fayda edemez olduklarını görsün Ona eman verilmiştir dedi Resulullah Anam babam sana feda ey Allah'ın Resulü Sevinç doldurdun içime ben artık yollardayım ...bulup getireceğim amcamın oğlunu. Yolu Yemen'e doğru... ...Ümmü Hakim'in... ...yanında Rum köle Akke ile... ...çöller adımlanmaktadır. Bulunacak İkrime ...bağışlandın müjdesiyle... ...müjdelenecek... Bu umutla aşılırken kızgın çöller hesapta yoktu köle Akke'nin eğri niyeti. Allah korkusuyla yıkanmamış yüreğin ıssız çölde fırsat geçmiştir eline. Çok akılsız adamsın Akki. Hiç kafan çalışmıyor. Niye? Niye olacak? Bütün bu olanlardan hiçbir şey anlamıyor. Bana zorla sahip olmaya kalkıyorsun. Ne olup bitiyor? Niye seni yanıma aldı? Niye Mekke'den uzaklaşıyorum anlasana? İkrime'yi bulacağız. <gülüyor> İkrime'yi artık kimse bulamaz. O gemiye binip çoktan Habeşistan'a varmıştır. Öyleyse nereye gidiyoruz biz? Düşünsene Akke. Mekke'de Müslümanlar arasında yaşamak çekilir mi? Aa sen, sen Müslüman olmadın mı? Sana boşuna akılsızsın demiyorum Oradan kurtulmak için İkrime'ye bahanesini uydurdum Çok kurnazsın Ümmü hakim Peki beni niye yanına aldın Sen yakışıklı adamsın Mekke'de seninle evlenmeye kalksam Beni küçük düşürürlerdi Düşündüm ki bizi kimsenin Tanımadığı bir diyara gidelim İkrime de bahanesi Çok güzel Ama sen, sen benim gibi iffetli bir kadına Zorla sahip olmak istedin bütün bunları anlaman gerekirdi. Ah zaten geldik işte. Bak ileride bir kalabalık var. Orada şahitlerin huzurunda nikah yaparız. Ama sen bunları daha önce anlatmadın ki. Yoksa yoksa böyle bir şeye yeltenir miydin? Neyse üzülme kurtulduk ya Mekke'den. Evet neydi o günler? Baksana ya İkrime'ye rastlarsak? Yoksa ondan korkuyor musun? Ama... İkrimeden herkes korkar. Ben sana yardım ederim. A, dur şunlara soralım. Yolunu şaşıranlara yardım etmek istemez misiniz? Elbette. Size nasıl yardım edelim? İffetli bir kadını... ...göze dönmüş bir kölenin elinden kurtarın. Bağlayın bu aşağılık hayvanı. Bırakın beni. Bırakın ne olur. Sıkıca bağlayın kafasız ahma. Kötülüğün cezasını çekti aklım başına geldi. Yok emanete iyi bakın Dokunmayın ona Kocamı bulup geldiğimde onu sizden geri alacağım Yok yok yo. ona bırakmayın beni Boynumu vur. Demek kandırdın beni Çok aptal bir adam olduğunu söylemiştim değil mi Ama ikrime konusunda sana hak veriyorum Aynen dediğin gibi yapar ver elini. Ver elini. At, atla. Atla. Hadi. Oh. Ah. <gülüyor> Kurtuldum. Ne bu acelem? Beklesene. Bir hafta sonra bir gemi daha var. Ona binerdi. Ay, ay, ay. Acelem var. Bir an önce Habeşistan'a varmam lazım. Fırtına böyle devam ederse geri dönebiliriz. Oo, Dalgalar da iyice azdı. Herkes dua etsin. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah Lat Uzza bize yardım edin O nasıl dua öyle Nesi var Sen böyle dua ettikçe dalgaların kucağında yok olup gideceğiz Allah'ın ortağı eşi ve benzeri yoktur Peki nasıl dua edeyim La ilahe illallah de Çünkü Allah'tan başka Ondan izinsiz hiç kimse, hiçbir şey fayda ve zarar veremez bize. Bu tek ilah Muhammed'in imana davet ettiği ilah olsa gerek. O da böyle söylüyordu. Yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, gözeten odur diyordu. Hey! Kendi kendine ne söylenip duruyorsun? Eğer o denizde ilahımızsa karada da ilahımızdır. O denizde bir olursa karada da birdir. Bunlar ellerini açıp ne yapıyorlar? Dua ediyorlar Samimiyetle Allah'a yalvarıyorlar Rüzgar duracak mı? Rüzgarlar onun emriyle eser Denizler onun izniyle dalgalanır Onun izni olmadıkça yaprak bile kıpırdamaz Söylesene ondan başka kim şu fırtınayı dindirebilir? Denizde ondan başkası kurtaramazsa Karada da ondan başkası kurtaramaz Evet Evet Geriye dönün beni kıyıya bırakın Ne oluyor sana Koşarak geldin Daha kıyıdan 200 metre ayrılmadan geriye dönmek istiyorsun Beni kıyıya bırakın kaptan İstersen bütün paramı sana veririm Buldum Buldum onu buldum Paraların senin olsun Neyi buldun Her şeyi var edeni buldum Anladım tanıdım kaptanı Allah'ım, Allah'ım geri dönüyorum. Elimi senin elçinin elinin üstüne koymaya gidiyorum. Böyle bire mi? Sanki birden bire, sanki yıllar boyu gibi zamanın ayakları dolandı. Çözüldü kaptan, çözüldü. Mekke'den buraya kadar beynimin içinde gezinip duran... ...Halid'in sesinin bana düşündürdükleri bu dalgalarla yıkandı. Kördüğümün çözülüp kayboluşu gibi yok olup gitti anlamsızlık. Birbiriyle çarpışıp duran iki akıldan benim olanını buldum. Artık aklım bir nur şelalesi gibi akmaktadır. Yüreğimde bunu duyuyorum. Geri dönüyoruz! Geri dönüyoruz! İkrime! İkrime! Kıyıdan bir kadın bize bağırıyor. İkrime! İkrime geri dön! Ümmü hakim bu. Benim karım. Nasıl gelmiş buraya? Ben artık çıkarım kıyıya. Dur! Dur! Allah'ım delirmiş bu adam. Ümrü sen ne arıyorsun burada? Dinle İkrim'e. İnsanların en hayırlısının yanından geliyorum. Niye kendini helak ediyorsun? Mekke'nin bütün taş yüreklileri merhametin tadıyla sarhoş olurken... ...sen nereye kadar kaçacaksın? Senin için Allah Resulünden eman aldım. Sahi mi? Nasıl başardın bunu? Hala anlamıyorsun. Bu benim da değil, onun merhameti sayesinde oldu. Gel dönelim ikribe. Sen de Müslüman ol. Tamam, hemen gidelim. Sen bunca yolu yalnız mı geldin? Akke ile geldik. O nerede? Yolumuzun üstünde. Hak ettiği cezayı bekliyorum. yaptıklarımızı düşünüyorum yaptıklarımızı eğer ne kadar körmüşüz yıllarca düşmanlık yaparken kinden başka düşündüğümüz yokmuş haklısın benim gibi bir düşman ancak bir peygamber bağışlar Kabe'ye gelince neler yaptın Kabe'ye girer girmez etrafı putlardan temizledi merakla bekleyen topluluğa size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sordu herkes senden iyilik beklenir ancak deyince ben size Yusuf'un kardeşlerine davrandığı gibi davranacağım dedi. İşkenceye karşı iyilikle karşı koymak. Yok yok. Kesin inanıyorum ki bu hükümdarların yapamayacağı bir iştir. Ebu Sufyan'ı Hindi görmeliydin. Resulullah Allah'a ortak koşmayacağımıza ve çocuklarımızı öldürmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Çocuklarınızı rızık endişesiyle öldürmeyin derken Hint atılıp Ey Allah'ın Resulü! Ömer Bedir günü öldürmedik çocuk mu bıraktı bize deyince Ömer gülmekten yere düşecektir. <gülüyor> Resulullah ne yaptı? Tebessüm etti. Çek elini üstümden. Ne oldu sana? Sen benim karım değil misin? Ben mümin bir kadınım. Resulullah nikahımızı kıyıncaya kadar benden uzak duracaksın. <gülüyor> Yolları azimle adımlayarak İkrime, merhamet ırmağına, peygamber çağrısına, yaydan boşalan ok gibi uçmaktadır. İkrime, ölü yaşamaktan sıyrılıp hayata koşmaktadır. Hayırlı eş ümmi hakim, memnun ve mutlu, İkrime'nin uçarca sıra yol aldığı çöllerde ona yetişebilme çabasında. İki insan, iki mutlu insan Mekke yolunda. İkrim'e yarış mı yapıyoruz? Nefesim kesildi yavaş at adımlarını Yarış yapıyoruz hayırlı kadın Ama sen hayır yarışında beni geçtin Geçtiğin yetmiyor gibi Gelip kaldığım yerden beni kaldırdın Ben artık kendimle yarışıyorum İçimdeki korku beni hızlandırıyor ümmi kadın Bana hak ver Kurtuluşa koşarken hangi korkudan bahsediyorsun? Ölüm korkusu amcamın kızı Ölüm korkusu Savaşlarda ölümle alay eden ben Allah Resuluna kavuşmadan... ...Müslüman olduğumu haykırmadan ölürüm diye korkmaktayım. Hayırlı korkun son bulsun. İşte geldik. İnşallah kavuşacaksın isteğini. Bak oradalar elimin doğrultusunda. Bizi gördüler mi dersin? Gördüler sanırım. Ayaklandılar. Koşun bir hakim yetiş bana. Allah Resulü yerinden doğruldu. Sana doğru yürüyor. Senin üzerine bugünden hayırlı bir gün doğdu mu? <gülüyor> Doğru söyledim. Bugün benim günümdür. Bugün Rabbinin ikrimeye acıyıp kalbine rahmet yağdırdığı gündür. Sahabeler sevgi yumağına bakıyor. İkrime Resulullah sarmaş dolaş. Toz toprak içindeki yüzünde iki çeşme ikrimenin. Hoş geldin Yemen'den gelen ey muhacir dedi Resulullah. Hoş bulduk. Hoş bulduk ey Allah'ın Resulü. Ümmü Hakim bana eman verdiğinizi söyledi. Sana eman verilmiştir. Emniyettesin buyurdu Resulullah. Ey Allah'ın Resulü beni niye davet ediyorsun? Seni Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya, zekat vermeye... Allah'ın bütün emirlerine teslim olmaya davet ediyorum, buyurdu Resulullah. Sen güzele ve hayra çağırıyorsun. Peygamber olmadan önce de bizim en doğru sözlümüz ve en eminimizdin. Ya Resulullah, bana en hayırlı şeyi öğret. Onu söyleyeyim, onu yapayım. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye kelime-i getirmesini ve... ''Gerekeni yapmasını'' buyurdu peygamber. Başka ne söyleyeyim ya Resulullah? Allah ve buradakileri şahit tutarım ki... ...ben Müslümanım, mücahidim ve muhacirim de diye buyurdu Resulullah. Allah ve buradakiler şahit olsun... ...ben bundan sonra Müslümanım, mücahidim, muhacirim. Ekledi Resulullah. Bugün benden bir isteğin olsun ki... Bu isteğin karşılığını senden başkasına vermiş olmayayım. Müşrikken sana ve Müslümanlara karşı yaptığım kötülükler ve cahiliye için... ...attığım her adım, söylediğim her kötü söze karşı... ...benim için Allah'tan mağfiret dilemeni isterim. Kıpırdadı ikrimenin dudakları. Duracak gibi atan kalbi... ...yeryüzü efendisinin dualarıyla yıkanıyordu. Allah'ım... Senin nurunu söndürmek için yaptıklarından dolayı onu bağışla diye dua etti Resulullah. Bana bundan büyük iyilik yapılamazdı. Senden razı oldum ey Allah'ın Resulü. Herkes duysun. Vallahi insanları Allah yolundan çevirmek için harcadığımın iki katını Allah yolunda harcamadıkça cahiliye adına yaptığım savaşlardaki gayretimin iki katını Allah yolunda harcamaktan geri durmayacağım. ...sana hurma getirdim. Ey İkrim'i sen yine ağlıyorsun. Hala göz pınarlarının kurumadığına şaşıyorum. Bu benim kitabım Ümmü Hakim. Rabbim bana gönderdi. Bizim de kitabımız İkrim'i... <gülüyor> ...fakat senin gibi saklanıp ağlayarak... Kur'an okuyanı görmedim. Korkuyorum Ümmü Hakim, korkuyorum. Müşrikken yaptıklarım geliyor aklıma. Allah'ım sen her şeye kadirsin... Müşrikken bir damla yaş damlamayan gözler Şimdi senin rızan için çifte çeşme olmuş akıyor Kalbini serin tut Benim senden aşağı kalır yanım mı var? Ama Allah Resulü bizi bağışladı Bizim için Allah'a yalvardı İşte Rabbimin tevbe edenleri bağışladığını müjdeleyen kitap Hem Allah Resulü kişi sevdiğiyle beraberdir diye buyurmuyor mu? Buyuruyor Onunla olmak ...onun devrinde yaşamak hayatların en güzeliydi. Ya ondan ayrılmak. O da acıların en büyüğü. Düşünebiliyor musun... ...birlikte olduğumuz her yerde şimdi onsuzum. Bunun acısı nasıl anlatılır? Bu ayrılığa dağlar dayanmaz. Ben nasıl dayanacağım? Takdirin önüne geçilmez. Hepimiz öleceğiz. Ve cennet nasip olduğunda... ...birlikte olacağız. Sen ümit dolusun ümbi kadın. Fakat ben... Ben verdiğim sözlerin üstesinden gelmiş değilim daha Nereye Biraz dolaşacağım Put yapan birini duydum Gidip putlarını yerle bir edeceğim Bir zaman put ticareti yapan ikrime Put kırmaya çıkmadan önce beni dinle Önce kalplerdeki ve kafalardaki putları kır Çamurdan putları arkanı dönünce yine yaparlar Halife Ebu Bekir Seriye için çıkardığı birliklere size saldırılmadıkça siz de saldırmayın emrini vermemiş miydi? Evet öyle emir vermişti. Halit bin Said'de aldığı emir üzere Irak bölgesine vardı ve karşılaştığı kabileleri İslam'a girmeye davet etti. Çok sürmeden bu haber Bizanslılara ulaştı. Bahan komutasında gönderdikleri ordu Halit bin Said'in ordusuna yenilip dağıldı. Bizans bu yenilginin ardından mutlaka büyük bir ordu hazırlığına koyulacaktır. Evet... Halife Ebu Bekir, ikrime komutasında 6000 bin kişilik bir orduyu Umman ve Bahreyn üzerinden sayıda katılmak üzere yola çıkardı. Ayrıca bölgedeki Araplardan ordu toplanması için Velid bin Ukbe'ye emir gönderdi. Tahminim Ubeyk bin Cerrah'ta Hıms'ta barış yapıp yer mukavulaşır. Tabii biz de en kısa zamanda oraya ulaşmalıyız. Yol çok uzun. Hayvanlar yorgun. Eğer bu konaklama yeri ve bu su olmasaydı hiçbirinin adım atacak hali yoktu. Yanımıza istediğimiz kadar su alalım Bu yolu aşmamız imkansız İmkansız değildir Kurakir ve su arası Beş günlük yol Tek başına bir suvari bile bu yolu aşamaz Bu yolu mutlaka aşmalıyız Rafi Ordumuz yardım bekliyor Bölgede seriyeye çıkan Birliklerimiz mukaya yetişmek için yol alıyor Bu yolu denemek intihardır Hayvanları iyice sulayın Yanınıza Alabileceğiniz en fazla suyu alın Su içirildikten sonra yaşlı develerin ağzını sıkıca bağlayın. Ne yapmak istiyorsun? Atların gücünün tükendiği yerde yaşlı develerin karnını deşip... ...içlerindeki suyu sütle karıştırıp atlara içireceğiz. Çölü ancak böyle aşarız. Böyle bir şey ne gördüm ne de işittim. Eğer Allah Resulü sana Allah'ın kılıcı lakabını vermemiş olsaydı... ...sana karşı çıkardım. Bu savaştır Rafi. Toparlanın... Müslümanlarla barış yapılması taraftarıyım. Yemin ederim ki Şam bölgesinden alınan mahsulün yarısını cizi olarak vermemiz, Rum diyarının yarısını kaybetmemizden daha iyidir. Majesteleri Heraklis'in görüşlerine katılmıyorum. Müslümanlar çıkarsa çıkarsa 30 bilemedin 40 bin kişilik bir ordu çıkarabilirler. Buna karşı Bizans, 90 bin kişilik dev bir Aa, orduya... George, George, Mutede'de biz daha kuvvetli, onlar daha zayıf değil miydi? Başlarında Allah'ın kılıcı dedikleri yine o adam vardı. Allah'ın kılıcı ne demek? Bilmiyorum. Bildiğim savaş için doğmuş deha bir komutan oluşu. Majesteleri, ben ve babam Teozer komutasındaki Bizans ordusu size zafer haberleri ulaştıracaktır. Siz sarayınıza dönün ve rahat olun. Şu eğlenen savaşçıların coşkusunu görüyor musunuz? Görüyorum. Korkularını gizlemek için şaraba sığınıyorlar. Müslümanlar ise ölümün üstüne atılıyorlar. Korksalar bile kazanmak zorundalar. 40 bin savaşçı birbirine bağlı olacak. Kaçma ihtimali yok. Ya ölmek ya kazanmak. Yaman bir vuruşma olacak fakat sonunda kazanan Bizans olacak majesteleri. Şimdi müsaade ederseniz savaşçılarınla eğlenmek istiyorum. Dinleyin Müslümanlar. Bugün Allah'ın günlerinden bir gündür. Bugün övülmek ve aşırı gitme günü değildir. Cihadınızı Allah için ve ihlasla yapın. Bütün amelleriniz de Allah için olsun. Bugün gelecek için önemli bir gündür. Sizler ayrı komutalar altındaki birliklerle düzenli bir savaş stratejisi içinde değilsiniz. Bu yaptığınız helal değildir. Halifemiz bu halimizi bilse buna izin vermezdi. Ya Halit o zaman fikrini söyle. Bizler birbirimize yardımcı olmak için buraya gönderildik. Fakat bu yapımız birbirimize yarardan çok zarar veriyor. İçinde bulunduğumuz durum düşman tehlikesinden daha tehlikelidir. Ben biliyorum ki sizleri dünya hevesleri ayrı düşürmüştür. Allah'tan korkun. Her birinize bir bölge verilmiş olsa bile... Komutanlarınız değişik kişiler olsa bile bu size ne bir fayda ne de bir zarar verir. Halifemizin bizi yolcularken yaptığı konuşmayı hatırlayın. Şöyle demişti Ebu Bekir. Sizin gibi kimseler sayılarının az oluşlarından dolayı yenilgiye uğramaz. Fakat çok büyük kalabalıklar zaaflarından dolayı yenilgiye uğrar. Kendinizi Allah'ın rızasına muhalefet etmekten koruyup yer mülkle birbirinize bağlı olarak bir araya gelin. Bugün sonraki gülleri belirleyecek bir gündür tek komuta altında hücum edersek Rumları hendeklerin gerisine püskürtmede başarılı oluruz. Size teklifim, gelin sırayla komutanlık yapalım. Bugün birimiz, yarım bir başkası öbür gün bir diğerimiz orduya komuta etsin. İzin verirseniz bugün orduya ben komuta edeyim. Amr bin Az, Şurahbil, İkrime birliklerinizin başına geçin. Kararlaştırılan tabiayı yapmaya başlayın. Rumlar ne kadar çok Müslümanlar ne kadar az. Müslümanlar ne kadar çok, Rumlar ne kadar az. Şunu iyi bil ki ordular zaferle çoğalır, yenilgiyle azalır. Yemin ederim atım aşkanın rahatsızlığı bir geçse onlar çok azdır. Ne oldu atına? Yol yürümekten tabanları ezildi. Hazır olun. Komutanınız Halit'le vuruşmak istiyorum. Ben Halit bin Velid, teklifini kabul ediyorum. Ben de Bizans ordusu komutanlarından George. Ey Halit, bana doğru söyle, yalana başvurma. Özgür insanlar yalan konuşmaz. Kendine güvenenler kimseyi aldatmaz. İsteğini söyle, yalana sapanlardan değilim. Allah'ın peygamberinize bir kılıç indirip sana verdirdiği... Senin de bu kılıcı kime çekersen, yenik düşürdüğün doğru mudur? Hayır! Öyleyse, sana niye Allah'ın kılıcı diyorlar? Allah peygamberini gönderdiğinde, ben onu yalanlayıp, onunla savaşanlar arasındaydım. Daha sonra, Allah bana hidayet nasip etti, ve ona tabi oldum. O zaman, Allah Resulü bana, ''Sen Allah'ın müşriklere karşı çekilmiş kılıcısın'' dedi. Ve zafer kazanmam için bana dua etti. Peki. Peki benim neye davet ediyorsun? Seni Müslüman olmaya, kabul etmezsen cizye vermeye, onu da kabul etmezsen savaşa davet ediyorum. Peki davetinizi kabul edip aranıza katılanın mevki nedir? Hepimizin değeri aynıdır. Dininize sonradan katılanın sizin kadar kıymeti var mıdır? Evet. Hatta bizden daha faziletlidir. Çünkü bizler Peygamberimiz hayattayken ve gösterdiği birçok mucizeyi görerek ona tabi olduk. Bizim gördüğümüzü gören, işittiğimizi de işiten birinin İslam'a girmekten başka yolu olamazdı. Fakat sizler bizim gibi duymadınız, bizim gibi görmediniz. Bu bakımdan samimi bir niyetle İslam'a koşanların fazileti büyüktür. Kılıcımı kınına koyup Kalkanımı ters çeviriyorum Müslüman oluyorum Yapmam gerekeni bana öğretin Müjdeler sana kardeşim Çadırlardan birine götürsünler seni Abdest alıp yıkan iki rekat namaz kıl ve savaş Hazır olun İkrime Öncesiz Kanatlar dağıldı! Geri çekil İkrime! Hayır! Bunu isteme benden Halit. Ben Allah Resulü'ne karşı savaşmış biriyim. Ben putlar uğruna savaşırken kendimi esirgemedim. Allah yolunda savaşırken mi esirgeyim? Senin Resulullah'la güzel anılarım var. Beni rahat bırak Halit. İkrime! Senin öldürülmen Müslümanlara zor gelir! Benim Allah Resulü'ne verilmiş sözüm var. Kabe şahit! Yer gök şahit buna! Kim benimle şehadet için sözleşir? Ben! Ben! Ben! Şehadete kardeşlerim! Şehadete! Ses olun! Huzur! Halit, Medine'den geliyorum. Ne haber getirdin? Halife, Mubekir vefat etti. <gülüyor> i̇nna lillahi ve inna ileyhi racim. ...savaş bitene kadar bundan kimsenin haberi olmasın. Hücum! Bu George'un cesedi. Şehadetin kutlu olsun kardeşim. Çok kısa zamanda... ...yükselebileceğin en yüksek makama çıktın. Su... Su. Su getirin! Su... İkrime, Su. ...sana ve oğluna ne mutlu. Ona... Ona... Suyu ona verin Hepsi birbirini gösterip Suyu daha içmeden Arkadaşlarına ikram ediyorlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ölürken bile kardeşlerini nefislerine tercih ettiler Ölürken bile Alevli dudaklarını sabırla çatlatıp Suyu bir diğerine işaret ettiler Kırbalardaki su hiç eksilmedi. Kevsere koşanlar... ...kırbalardaki suyu neylesinler. ...bugün bir kılıç. Savaştan kalan benden geriye. İstemem Ağut. Ne de dolum Dolun Kevsere Kevsere Doğru. kelsere Doğru. Benimle kal. ları bana açılmış bekler Peygambermin derin bana müca der Uştular sevinçler gözyaşları sevgiler başım dönüyor beni başım dönüyor dedi Rabbibbim sana şükürler Baım dönüyor beni başım dönüyor beni Rabbim sana şükürlerü Anım ben. Benim ben mücahidim ben çan gökler